Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçuk Merhaba, stüdyoda Alp, ben Derya ve konuğumuz Nedim Hazar var. Hoş Merhabalar, geldiniz. hoş bulduk Nedim Bey, yönetmen, senarist, yapımcı, radyo sunucusu falan filan biraz daha sayacağım Hı -hı. E, Ayrıca Yaranistan adlı etno rock grubunun solisti ve bestecisisiniz, Yani Hı -hı. müzisyen şapkanız da var Alp gibi Burgaz Adalısınız Evet Sizi e, böyle iki üç günlüğüne adaya gelmişken yakaladık ve konuk ettik Hatta Hı -hı. bugün dönüyorsunuz Şimdi geçen hafta Adalar Kent Müzesi'nde e, filminiz bir müzisyenin gözünden bizim Adalar'ı izledik. Hatta başrol oyuncularınızdan biri Viktor Bey yanımdaydı. <gülüyor> çok selam söyledim. Aleyküm selam. <gülüyor> evet. Ve ya şalom. <gülüyor> evet. e, bunun dışında birçok belgesel ve filminiz de var ama Adalar'la ilgili iki filminiz daha var benim bildiğim. Doğru değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi bu adaların yaptığınız işlere yani sanatsal <gülüyor> ürünlerine ilham veren bu kaynağı nedir? Nasıl görüyorsunuz adalarda? Şimdi benim şahsım açısından soruyorsanız şey yani insanın oturduğu yeri anlatması kadar doğal bir şey yok. Biz son geçen diyelim bir yıla kadar yaz-kış adada yaşıyorduk bizde şey militan adalı derler. <gülüyor> yani militan adalı. <gülüyor> evet, yazık kötü öyle oluyor. <gülüyor> ee, yani insan ister istemez şey tabii ki yaşadığı alanı şey işlerinde yarattıklarını dile getirmek ister. Son derece doğaldır ama adaların tabii İstanbul açısından çok fazla şey önemli bir şeyi var. Konumu var. önemli o açıdan da hep adaları Kaymış oluyoruz. Bir de adaların yani şey nasıl diyeyim size İstanbul gerek İstanbullu gerek Türkiye'li gerek başka ülkelerden sanatçıları ve sanatı şey çekmesi durumu da söz konusu. O açıdan da bir şey ihan, i̇han kaynağı, kaynağı oluyor. Yani. Tabii bu özellik yani adaları çeken diğer bütün ülkelerden sanatçıları çeken bir takım özellikleri var. Neler onlar sence? Yani e, şimdi film filmlerden birisinin adı Yakın Ada, Uzak Ada, Bulgaza'da. Yakın Ada, Uzak Ada. Yani niye yakın? Hemen şuracıkta İstanbul var. Ama aynı zamanda e, İstanbul'dan çok uzak. E, nasıl diyeyim? E, metropolün kenarında şey bambaşka bir dünyanın oluştuğu bir yer sanatçıları o anlamda belki de çekiyor. Hı. İşte şey bizim bu yeni filmde yeni demek de tam doğru değil. En <gülüyor> 2013 <yenisi>. en yeni <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Hera Büyüktaşcıyan var. Şey, evet, şu anda küratörlük falan yapıyor. <gülüyor> şey bir enstalasyon sanatçısı. Onun gözünden bakacak olursak işte şey diyor o bir yerden bir alıntı yapmış. İşte şey Devrimler vapurlarda ortaya çıkar. Ütopyalarda, adalarda yaşanır evet. diyor. Şimdi bu çok ilginç bir olan ama... Güzel, e, e, şeye bakarsınız, e, nasıl diyeyim işte Said Faik'ten başlayalım. Hüseyin Rahmi Gürpren'e kadar şey, e, hatta Nazım Hikmet Ram, e, gibi edebiyat... E, e, Taki isimlerimiz, müzik, çok bakım, var. Çok. müzik bakımından bakarsanız mesela şeyde başlamış ilk bir revü olsa gerek şey 40'lı yıllarda mı ne, yapılmış Hı. adaları anlatan ve bu beş e, bestecimiz var şey Türk bestecisi evet. onlardan şimdi şey cahillim için lütfen beni bağışlayın <Gülüyor> sanırım. <Gülüyor> işte onlardan birisinin öncülük ettiği bir ada revüsü ortaya çıkıyor. Mesela cumhuriyeti nasıl diyeyim böyle bir cumhuriyet heyecanını kurulduğu yıllarda anlatan bir revü. Onun öncesinde de tabii şey hani özellikle Osmanlı döneminde gayrimüslim veya şey kalburüstü kesimin toplandığı yer olduğu hmm. için hep sanat şey birlikte ne bileyim şey Burgazada'da mesela şu anda Cennet Bahçesi diye bir yer var. Paradi evet. asıl, asıl adı Paradizos'tur. Evet. Paradizos'ta şey yapılırmış eskiden, işte Cem Karacalar Barış mançoların falan böyle akşam üzeri matineleri falan olurmuş. Şimdi yaş itibariyle ben onlara yetiştim. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> biliyorum. Şimdi orası yeniden bir, bir grup tarafından tecahit olmasın söylemeyelim adını. Bir grup tarafından yine bir, bir konser mekanı evet. haline getirildi. Ee, yine umarım yakında eski popüleritesine kavuşur. Şu anda bir bile epeycene gençler rağbet gösteriyor. Evet, evet, evet. Yani bizim de şey nasıl diyeyim? Ben de işte Maarif Kolejindeydim. İşte her gün yani şey yaza doğru kırdığımız her gün mutlaka adaya kaçardık yani şey olur. <gülüyor> o zamandan doğru yolu bulmuşsunuz. Evet, evet. <gülüyor> bu şeyler arasında o ünlü sanatçılar arasında bir de Gomidas var. O da Kınlıadal. <gülüyor> eee evet. yani şey en diyor bunların içinde de en ünlüsü odur. E, Gomidas'ın şeyi de var işte bu tehçilden geri çağrılıyor. Hani geri çağıranlar da şey ne bileyim o önemli isimler işte Enver Paşa var mıydı bilmiyorum ama Halide Edip falan <gülüyor> filan var. Şimdi o e, şey sırasında e, istibdattan sonra şey yapıyor nasıl diyeyim e, bu itaat terakiciler hafta sonları toplantılarında Gomidas'ı çağırıyorlar şey onları ona şey on, e, Anadolu türküleri çaldırtıyorlar. <gülüyor> Çok ciddi söylüyorum şey diye. Hafta sonu çağırıyor, hafta başı yolluyor <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Ondan sonra tehcirle birlikte yollanıyor. Tabii şey yollarda şuurunu kaybediyor. Evet, sonra evet. şeye yatırılmadan... E, ...Lapyay Hastanesi'ne Lappi. yatırılmadan önce... ...şey yine kanalda kalıyor belli bir süre. Evet. evet. evet. evet. <gülüyor> yani bütün bunlar diyorsun... ...adaların e, özelliğini oluşturuyor. Farklı kültürlerin bir arada yaşıyor olması... E, ya da farklı e, kökenlerin bir kültür oluşturması, bir ada kültürü oluşturması. Daha doğrusu bu galiba. Kimlerinizden yani... birinde galiba değil mi? İşte Burgazada, Uzakada yakınada. Orada Robert Bey'in çok güzel bir şeyini e, koymuşsunuz. Neredeyse bir buçuk metrekarelik adaya yirmiye yakın farklı etnik hmm. ve dinsel yapı hmm. sığıyor diye açıklıyor ve etnografya müzesidir adalar <gülüyor> diye. <gülüyor> Etno, etnografik yönüne gelmeden önce bir şeyi unutmayalım. Adalar aynı zamanda sürgün yeridir. Evet. Prince Adaları niye Prince Adalarıdır? Çünkü Princepo, yani e, Justin, Prince Justin'in e, tahta geçmemesi için yollandığı yerdir. E, Dionysos Malazgirt'te savaşı kaybettikten sonra. Kınalı da işte şey kör ediliyor ve Kınalı da yaşamaya hani Kınalı ya şey diyor. Bur gazda şimdi hatırlayamayacağım metod diyor. Metod diyor. Yedi sene Hı -hı. şey zindanda Zindan. kalıyor sonra şey Patrick oluyor ondan sonra şimdi bugünün sürgünlerinden söz etmeyelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey en azından Cumhuriyet sonrası mesela Troçkin'in 3-4 evet. senesi orada geçiyor ee, gibi olay evet. yani şimdi bu sürgün olayı da adanın özgünlüğüne çok önemli bir şey katkıda bulunuyor aslında. Yani ondan sonra diğer tabii etnik şeylere geliriz de sürgün olayını da hiçbir zaman unutmayalım bir şey açısından. Evet yani, tabii. <gülüyor> yani yakınlık uzak, uzaklık bakımından Hı. onun o da her zaman bir rol oynamış şey tarih boyunca ve bugün de aslında bakarsanız bugün de kesinlikle şu anda şey rol oynuyor. Gönül, gönüllü sürgünler var <gülüyor> adada diyor. Sonuçta bir yan yana yaşamayı e, bilmiş yani bu zamana kadar da. Şey yan, Evet yan yana yaşama etnisite olayı şöyle gelişiyor. Şimdi şey Osmanlı döneminde örneğin Kınalı adı ya şey padişah Ermeni cemaatine belli bir şey Kınalı adı üzerinde şey toprak veriyor. İşte gel buraya şey kilisenin şeyini yap diyor. Burgazada da şey örneğin Avusturyalı, Alman... E, şeylere e, yer veriliyor bizzat. Şu anda da onların şeyi vardır. Nasıl diyeyim? E, Bayağı büyük arazileri e, var değil mi? Tabii yani, tabi. Şey, evet. Bakıp. E, Avustralya lisesi ile evet. bağlantılı. Evet. Aslında bir papazların ve şey rahibelerin şeyleri var. Bir yazlık yerleri i̇ki, var. İki, iki. <gülüyor> evet. evet. Ondan söylüyorum. E, şey adaların bu hale gelmesinden gelmesi tabii şey vapur seferlerinin başlamasıyla oluyor. Onun öncesinde aslında adalar şey e, balıkçı yeri. Yani hmm. balıkçılar da Rum. Hmm. Hatta balıkçılar da ağırlıklı olarak çok çok önceden Girit'ten gelmişler. Hmm. Bildiğim kadarıyla. E, şey e, öyle bir kendi hallerinde yaşıyorlar. Vapurlar, vapur seferleri başlayınca kal, Osmanlı'nın kalburüstü kesimi Buna tabii ama şeyler de dahil yani Osmanlıların kendileri, Türkler de dahil olmak üzere işte villalarını, şeylerini yaptırıyorlar. Burgaz adaya e, şey mücevherin gelmesi <gülüyor> mesela yoğunlaşması söz konusu oluyor. E, ne bileyim diğer adalar işte kınalı özellikle Ermeni e, şey insanların e, geldiği, yoğunlaştığı bir yer oluyor. Hebi biraz daha karışık, şey, büyük ada yine karışık. E, öyle öyle bu. ...hali gelişiyor. Şey... 40'lı yıllarda... ...Erzincan depreminden sonra... ...ada'ya yoğun bir şey yapılıyor. Nasıl diyeyim? Yerleştirme yapılıyor. Bu tabii yerleştirme olayı... ...hem Osmanlı'nın hem Türkiye'nin bir... ...politikasıdır. Şey... ...dolayısıyla bir Alevi şey ...gündeme geliyor. Böyle böyle o dediğimiz... ...etnik şey... ...karışım falan gündeme geliyor... Şimdi mesela şeye bakarsanız, benim oturduğum da ki yapıya bakarsanız işte evet Robert 20 küsür şeyden söz ediyor, renkten söz ediyor. Kışın 400 küsür kişiyiz. Bunlardan 300 küsürü şeydir, Alevi'dir. Evet. Geri kalanı işte 3-5 Rum ve biz geri kalan Sünni Türkleriz. <gülüyor> Yazın, <gülüyor> nüfusumuzun yüzde otuzundan fazlası muhsevidir. Ondan sonra diğer renkler gelir. Evet. evet. <gülüyor> ee, şimdi biliyorsunuz programımızın ismi Dünya Mirası Adalar. Hı? E, bu e, filminizde Bizim Adalar filminde e, Hasan Kuru yazıcının Şöyle çok hoş bir e, lafı var Or Oradan girmek istiyorum e, Diyor ki Adalara girerken diyor Ayakkabını çıkaracaksın diyor Başrol oyuncusuna <gülüyor> Sahnede evet. böyle bir şey var evet. Yani sanki bir müze O kadar itinala girilecek <gülüyor> e, Müzeye nasıl girersiniz Hiçbir şeyi kırıp dökmeden ...belli bir sayıyla, belli bir kuralla ve dolaşır çıkarsınız arkada hiçbir kendinizden iz bırakmadan. E, bunu biraz açar mısınız? Ben onu böyle okudum ve çok hoşuma gitti bu laf. Şimdi Hasan abinin şeyine çok katılıyorum aslında. Şöyle bir şey düşünüyorum. Yani eski İstanbul'dan ne kaldı geriye öyle bir düşünüyorum. Yani yok. Bunu sırf şeye de hani iktidarlara da falan da şey bağlamak yanlış... 20 mi, Yani 20 milyona yakın metropolde yaşıyoruz. Dolayısıyla geçmişten hiçbir şey geriye kalmıyor. Sadece ve sadece böyle bir blog gibi bir şey nasıl diyeyim bu 3-4, 3-4 demek yanlış, 4 6 da geriye kalmış. O, hmm. Eski İstanbul'umuz orası. Yani hmm. başka bir şey geliyor. Tamam Kuzguncuk var diyeceksiniz. Şey e, Ne bileyim bir, bir iki yerde bir şeyler Beyoğlu'nun arka sokakları var diyeceksiniz. Ama onlar da çok, çok de hızlı değişiyor. değişiyor. Evet. Geriye kalan İstanbul'dan eski İstanbul'dan sadece o var. Maalesef. Yani ister adını Konstantiniyye değil yani... ister ne dersiniz o yani. orası kalmış. Dolayısıyla Hasan hmm. abinin dediği son çok derece doğru. doğru. Ee, şey nasıl diyeyim hani gere bazı yerlerde şey vergi falan uygulanır. Turist vergisi uygulanır. Evet. Bunların hepsini aslında ben şey katılıyorum. Yani Hepsi şey öneriliyor da ciddi evet. olarak. Yöntem çok rahatlıkla bulunur. Örnek adalar var. UNESCO'ya kabul edilmiş. Ee... Yani var araç çok var. Şimdi izninizle bir müzik arası verelim. E tabii, tabii. ki ne çalacağız? <gülüyor> <gülüyor> Bizim adalar. Evet. <gülüyor> ara var bir desen Seyyâd eremen ...Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Konuğumuz Nedim Hazar. Merhaba yinden. Evet. Müzisyen ve şeyle ilgili küçük bir bilgi de verir misiniz? Müzisyenler grup ve şeyle ilgili. Ee, şimdi bu bizim Adalar, Adalar filminin şey, ana müziği bu az önce dinlediğimiz. Bizim Adalar filmi de şeydi yani sıfır bütçeli bir olaydı aslında bir projeydi. Yani bu, bu parayla ne yapabiliriz, ne edebiliriz? İşte 2013 yılı İstanbul'un feci kaynadığı ama kaynaştığı bir yıldık o yaz. Şey düşündük, yani bir adalarla ilgili bir şey yapmak istiyoruz o zaman. Müzisyenler olarak bir girişinde bulunalım dedik. İşte bu beste üzerinde birleştik. Bu beste mesela klasik anlamda Cem Mansur ve şey, oda orkestrası tarafından yorumlandı. Oljayto right, art ıı, alevi nefesi gibi yaptı. <gülüyor> ne bileyim. Iı, Taner Öngür işte az önce gitarını dinlediğimiz bu rock versiyonunu yaptı vesaire vesaire. Ee, bir öyle bir bileşim yaptık. Bir de tek tek bütün müzisyenler Vasilik söyleyen işte evet, şey evet. ıı, eşi Niki ıı, Nikiforos da yaşıyordu o şey maalesef. Evet, Aramızdan ayrıldı filmden sonra şey ya ne yapabiliriz diye böyle bir şey ortaya çıktı. O açıdan da şey nasıl diyeyim 40lı yıllardaki re, müzik revisi gibi bir şey oldu aslında. <gülüyor> yani şey ada deyince hatırlanması gereken müzik parçalarından biri oldu galiba. En azından bir çevre için. Ben ben evet öyle olmasını zaten istiyorduk ama bir şey de var tabii ne bileyim o dönemin işte 2013 yazında gezi olayları yeni bitmişti şey Yassi Ada'nın işte Sivri Ada'nın özelleştirilip işte yapılaştırılması gündemdeydi ve herkes şey aman dokunma yani şey kalsın falan dedi, diyordu biz de işte ada, şey, böyle bir şey çıkardık. Yani bir adalar bir de şey sen varsın kalbinde kimseye vermem kalbimi ben diye. İşte bu nokta çok önemli. Yani bugünkü çalışmalar e, ya e, genel istek adaların korunması. Hiç olmazsa daha geri gitmemesi. Bugünkü haliyle korunması. Çünkü biraz önce söylediğin bu tarihten ne kaldı İstanbul'dan? İşte adalar ve birkaç semt hızla onlarda bozuluyor. Şimdi bu koruma konusuna gelince burada çeşitli yaklaşımlar söz konusu tabi i̇şte yani bir takım şeyci emirci emreden yaklaşımlar var bir takım efendim şeyler var hukuki yolları denemeler var falan senin bir de ilginç bir deneyim yaşadığını biliyorum. Bu Hatay'da bir sivil toplum hareketini ne liderlik ediyorsun ve bu burada çeşitli kesimlerin ortak iradeleriyle bir dönüşüm yaşanıyor adeta. Bundan bahseder misin? Biz bunu adaların geleceğinin korunması bakımından ...çok önemli olduğunu düşünüyoruz... ...ve böyle bir yönetim planı... ...girişimini de... E, ...düşünüyoruz... ...biz şu anda Antakya'da eşim ve ben... şeyde ...eski Antakya'da yaşıyoruz... ...eski Antakya evinde yaşıyoruz... ...mahallenin adı... ...Zenginler Mahallesi... ...biz de onun üzerinden... <gülüyor> ...Zenginler ve Zenginler Hareketi... ...Zenginler Atölyesi diye bir şey kurduk... Şimdi... ...çok iyi yapmışsınız. <gülüyor> ...fakirleri kimse sevmiyor... <gülüyor> ...şey burası açısından yani adalar açısından ilginç olanı şu... ...şimdi çalışmamızın içerisinde belediyeden insanlardan yer alıyor... ...çeşitli şey tabi cemaatlerden insanlar da yani Hristiyan cemaatı gibi örneğin şey... ...Yahudi cemaati orada çok küçük... ...yok ama İsmail Korkmaz Vakfı da yer alıyor, valilik de yer alıyor... Bilmiyorum mu Türk şey İstanbul'da düşünülemeyecek bir şey. Yani İsmail Korkmaz Gezi'de şey hayatını kaybeden insanlardan biri. Ama ee, bir Müslümanlar da var herhalde. Tabii tabii, tabii. Herhalde. Müslümanlar da var. Evet. Şey Aleviler de var falan, evet. falan. Ee, ve şey oturup hep beraber o eski Antakya'nın nasıl korunacağı, güzelleştirileceği, kültür sanat çalışmalarıyla nasıl geliştirileceği konusunda bir araya gelebiliyoruz. Şimdi i̇şte, e, bunun ben örneğini şeyde 2013 yılında şeyde adada yaşadım aslında. O şey bahsedilen forumlara gerçekten herkes katılıyordu. Ben şimdi şey yapacağım böyle bir e, akşama kadar çalışıyorduk. ...temizlikçiyle ben evde... ...ondan sonra beraber iniyorduk... Bilmiyorum evet, evet, ...böyle bir ortam vardı... ...gerçek katılım... <gülüyor> ...şey bu olayı tabii bu sene... ...gördüğümde şey... ...yani böyle bir şey görmedim... Yani ...bir dayanışma şeyi falan filan... Ortamı Hı -hı. ...göremedim... ...çok şey üzülüyorum aslında... ...korunacaksa birlikte korunacak... ...ve Hı -hı. oradaki esnaftı... Şeydi, ...şuydu buydu... Hı -hı. Partileriydi. yani parti ayrımı da yapamayacağız burada. Onu da evet, söyleyeyim. Şey, evet, evet. <gülüyor> siyasi partilerle birlikte gençleriyle, gençlerle birlikte yaşlılarla birlikte, faytoncuyla birlikte, işte ne bileyim, hayvan severiyle birlikte, hatta imamı hocasıyla birlikte. Ancak böyle şey, koruma olayını gündeme getirebileceğiz diye düşünüyorum. Biz onu şeyde komik bir şey, garip bir şekilde başardık gibime geliyor. Veya yani başarma yolundayız Antarka'da. Evet, yani programımızın <gülüyor> çok artık sonunu. Bu. bu örnek bize çok uyuyor. Geliyoruz, böyle vakitsizlikten yakınıyoruz ama sonuçta e, parçada dediği gibi kimseye vermem. Diyor vermiyoruz hmm. adayı kimseye <gülüyor> kolay bir <Vermiyelim>. şey değil <gülüyor> İstanbul'da metre kareye yani bir metre kare kalmış yeşil alan kişi başına düşen ee, ve adalarda öyle bir gidiyor ki e, inşaat sektöründeki sermaye derler adaları manzara olarak pazarlama şeysi olarak koyuyor reklam panolarına. yani elimizde bunun olduğunun artık bu gerçek bir kanıtı <gülüyor> ve tabii ki e, adalar için bir e, yönetim planına ihtiyaç var. Hepimiz bunun için canla başla çalışmalıyız. E, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz Nedim Bey. Size Sağ olun. çalışmalarınıza başarılar diliyorum. <gülüyor> Katkı da bekliyoruz. Çok, deste <gülüyor> Çok destek istiyoruz. Gerçekten adaların bir tek destekle de yoluna devam etme şansı var. Efendim iletişim araçlarımız Facebook'tan Dünya Mirası Adalar. E, Gmail adresimiz dünyamirası.adalar.gmail.com Ulaşabilirsiniz fikirlerinizi ve görselleri de görmek isterseniz bakabilirsiniz. Hoşça kalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin, hoşça kalın. Dünya mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçuklu.